Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. O, yedi göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak. Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar döndür, bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Ve onları şeytanlar için taşlamalar yaptık. Ve onlar için alevli bir ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Az daha öfkeden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa onun bekçileri onlara size korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi diye sorarlar. Derler evet bize uyarıcı geldi ama biz yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmedi siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve derler ki eğer biz dinleseydik, yahut düşünüp anlasaydık, şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık o çılgın ateş halkı Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Fakat daha görmeden Rablerinden korkanlar var ya, işte onlar için bağışlanma. Ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o göğüslerin özünü bilir. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. O size yeri boyun eğer kıldı. Haydi onun omuzlarında, dağlarında, tepelerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Yoksa siz gökte olanın Üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Tehdidim nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama beni inkar nasıl oldu? Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor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 azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen mi doğru gider, yoksa dost doğru yolda yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yerden üreten O'dur. Ve ona toplanıp götürüleceksiniz. Onlar doğruyseniz bu tehdit ne zaman olacak diyorlar. De ki ona ait bilgi Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Onu yakın görünce inkar edenlerin yüzleri kötüleşti. Ve işte çağırıp durduğunuz şey budur dendi. De ki. Baksanıza, eğer Allah beni ve benimle beraber olanları öldürse yahut bize merhamet etse kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki, o çok merhametlidir. Ona inanmış, ona dayanmışızdır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz. De ki, Baksanıza eğer suyunuz çekilse size kim bir akarsu getirebilir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Nun Kaleme ve yazdıklarına andolsun Sen Rabbinin nimetiyle mecnun deli değilsin Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir vardır sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Hanginizdeymiş o fitne ve cinnet? Doğrusu Rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur. O halde yalanlayıcılara itaat etme. Onlar istediler ki yumuşak davranasın da, onlar da sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğme. Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, Hep laf götürüp getiren, hayra engel olan, saldırgan, günahkar, kaba ve haşin, Sonra da kötülükle damgalı, mal ve oğulları var diye böyle davranır kendisine ayetlerimiz okunduğunda, eskilerin masalları der. Yakında biz onu, hortumunun, burnunun üzerinden damgalayacağız. Biz onlara da bela verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. İstisna da etmiyorlardı, inşallah demiyorlardı. Fakat, onlar uyurken dolaşıcı bir bela onu sardı da bahçe simsiyah kesildi verdi. Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler. Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin diye. Derken fırladılar aralarında fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın diyorlardı. Zandarınca yoksulları engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler. Fakat bahçeyi gördüklerinde biz herhalde yanlış gelmişiz dediler. Yok biz mahrum edilmişiz dediler. İçlerinden en makul olanı şöyle dedi. Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim? Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz zalim dediler. Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Biz azgınlarmışız. Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir. Ondan umarız. İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür fakat bilselerdi. Kuşkusuz korunanlar için de Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır. Öyle ya teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? O kitapta beğendiğiniz her şey sizindir diye mi yazılı? Yoksa ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor bakalım onlara. İçlerinden ona kefil hangisi? Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler. O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler. Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sağlamken de secdeye davet ediliyorlardı. Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır. Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti. Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı. O kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Bir de durmuşlar. O bir deli diyorlar. Halbuki o alemler için bir öğüttür. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla gerçekleşecek kıyamet. Nedir o kıyamet? Gerçekleşenin kıyametin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semut ve ad Kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi korkunç bir sesle yok edildi. Ağaç kavmi ise gürültülü ve azgın bir fırtına ile yok edildiler. Allah o fırtınayı üzerlerine yedi gece sekiz gündüz musallat etmişti. Öyle ki o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı. Firavun ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler de hep o hatayı işleye geldiler. Hep Rablerinin elçilerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Kuşkusuz sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık.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 O gün Rabbinin aşını, bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki gizli bir haliniz kalmaz. Kitabı sağından verilen, alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim der. Artık o hoşnut bir hayattadır yüksek bir cennettedir ki o cennetin meyveleri sarkmıştır onlara geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin için denir kitabı sol tarafından verilense der ki keşke kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim ne olurdu o ölüm iş bitirici olsaydı Malım bana hiç fayda vermedi. Gücüm de benden yok olup gitti. Zebanilere şöyle denir. Onu yakalayın da bağlayın. Sonra cehenneme atın onu. Sonra da boyu 70 arşın zincir içerisinde onu oraya sokun. Çünkü o büyük Allah'a inanmıyordu yoksula yedirmeye teşvik etmiyordu bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur bir irinden başka yiyecek de yok onu günahkarlardan başkası yemez andolsun gördüklerinize ve görmediklerinize kuşkusuz Kur'an şerefli bir peygamberin Allah'tan getirdiği sözdür o bir şair sözü değildir siz çok az inanıyorsunuz, bir kahin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. O, bize isnaden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık. Sonra da onun şah damarını keser atardık. O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. O hiç kuşkusuz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür. Bununla beraber biz biliyoruz ki sizden inanmayanlar var. Kuşkusuz bu Kur'an kafirler için bir pişmanlık vesilesidir. Gerçekten o şüphe götürmez bir bilgidir. O halde, Haydi tesbih et Rabbinin yüce ismiyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir isteyen olacak azabı istedi. Kafirler için onu savacak yok. O derece ve makamların sahibi Allah'tandır. Melekler ve ruh miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde ona çıkar. O halde güzel bir sabırla sabret. Çünkü onlar onu uzak görürler. Biz ise onu yakın görüyoruz. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Dost dostun halini soramaz. Birbirlerine gösterirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister. Oğullarını, eşini ve kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki tek kendini kurtarabilsin. Hayır, o alevlenen bir ateştir. Derileri kavurur, soyar. Çağırır sırtını dönüp gideni, mal toplayıp kasada yağını. Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır, kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder. Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır. Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar. Onların mallarında belli bir hak vardır. Hem isteyen için hem de istemekten utanan yoksul için. Onlar ki ceza gününü tasdik ederler. Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar. Bundan ötesini isteyenler var ya, işte onlar haddi aşanlardır. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler. Şahitliklerinde dürüst türler. Namazlarına devam ederler. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Şimdi ne oluyor o inkar edenlere ki, sana doğru... Boyunlarını uzatarak koşuyorlar. Sağdan ve soldan bölük bölük. Onlardan her biri bir nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır. Biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık o doğuların ve batıların Rabbine yeminene gerek. Elbette bizim gücümüz yeter. Onları... Kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirebiliriz ve bizim önümüze geçilmez. O halde bırak onları, kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar dalıp oynaya dursunlar. O gün kabirlerinden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki putlara gidiyorlarmış gibi fırlayacaklar. Gözleri düşük, kendilerini bir alçaklık saracak da saracak, işte onlara vaat edilen gün o gündür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz Nuh'u kavmine gönderdik. Kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar diye. Dedi ki ey kavmim, gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım. Şöyle ki, Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah'ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz inanırdınız. Nuh dedi ki, ey Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını artırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben onları açık açık çağırdım. Sonra, hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli. Gelin dedim, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın. Mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yapsın, ırmaklar yapsın. Niçin siz Allah'a bir vakar yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi aşama aşama yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış? Ve ayı bunların içinde bir nur yapmış, güneşi de bir lamba kılmış. Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi. Sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek, ve tekrar çıkaracaktır. Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır. Ki ondan açılan geniş geniş yollarda gidesiniz. Nuh dedi ki ey Rabbim. Onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu hüsrandan başka bir şeyini artırmayan kimsenin ardına düştüler. Büyük büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın tanrılarınızı bırakmayın. Ne veddi, ne suvağı ve ne de yevusu, yeğuku ve nesri. Çok kişiyi yoldan saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır. Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan, kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Ey Rabbim, bana, babama, anama, mümin olarak evime girene, ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Hakikat bir takım cinnin Kur'an dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz hayret verici bir Kur'an dinledik. O Kur'an hidayete erdiriyor. Biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Doğrusu, Rabbimizin şanı çok yüksektir. Ne bir arkadaş edinmiştir, ne de bir çocuk. Meğer bizim beyinsiz iblis, Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş. Doğrusu, biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız. Doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklıklarını artırırlardı. Doğrusu onlar sizin zannettiğiniz gibi zannetmişlerdi ki Allah asla kimseyi peygamber göndermeyecek. Cinler dediler ki, biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk. Doğrusu biz göğün bazı mevkilerinde dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa kendini gözetleyen parlak bir alev buluyor. Doğrusu biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi, Yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu bizler bizden iyi olanlar da var olmayanlar da var. Biz çeşitli yollara ayrılmışız. Doğrusu biz anladık ki Allah'ı yerde acize düşürmemize imkan yok. Kaçmakla da onu asla aciz bırakamayacağız. Doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizden ona iman ettik. Kim Rabbine inanırsa ne hakkının eksik verilmesinden korkar ne de kendisine kötülük edilmesinden. Ve biz, bizlerden Müslümanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar işte onlar doğru yolu arayanlardır. Ama yoldan çıkanlar işte onlar cehenneme odun olmuşlardır. Onlar gerçekten... O yol üzere doğu doğru gitselerdi elbette kendilerine bol bir su verirdik ki onları onunla sınayalım Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar Mescitler kuşkusuz Allah'ındır O halde Allah'la birlikte kimseye yalvarmayın Allah'ın kulu Hazreti Peygamber kalkmış ona dua ederken, neredeyse cinler onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. De ki, ben ancak Rabbime dua eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. De ki, haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim ne de bir yol gösterebilirim. De ki Allah'tan beni kimse kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınacak bulamam. Benim yapabileceğim sadece Allah'tan size duyuru yapmak ve onun elçilik görevlerini yerine getirmektir. Artık kim Allah'a ve onun elçisine baş kaldırırsa ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Kendilerine vaat edilen şeyi gördükleri zaman, kimin yardımcısının en zayıf ve en az olduğunu bileceklerdir. De ki, ben bilmem, o size vaat edilen şey yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar? O bütün gaybı bilir, fakat gaybını hiç kimseye açmaz. Ancak seçtiği elçiye açar. Çünkü, onun önünden ve ardından gözetleyiciler salar. Bilsin diye ki, onlar Rablerinin elçiliklerini yerine getirmişlerdir. Allah, onlarda bulunan her şeyi kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünen peygamber! Gecenin birazı hariç olmak üzere, geceleyin kalk, namaz kıl. Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt. Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'an oku. Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Kur'an edeceğiz. Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır. Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka Tanrı yoktur. O halde yalnız onu vekil tut. Başkalarının diyeceklerine sabret. Güzellikle onlardan ayrıl. O yalanlayıcı zevk ve refah sahiplerini bana bırak. Onlara biraz mühlet ver. Zira bizim yanımızda bu kalar var, bir cehennem var. Boğaza duran bir yiyecek, elem verici bir azap var. O gün yer ve dağlar sarsılacak. Dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek. Doğrusu biz size tanıklık edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir elçi göndermiştik. Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık. Peki, inkar ederseniz çocukları ihtiyarlatacak o günden, kıyamet gününden, Kendinizi nasıl kurtaracaksınız? O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir. İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını Seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder. O sizin onu sayamayacağınızı bildi, sizi affetti. Bundan böyle Kur'an'dan size ne kolay gelirse okuyun. Allah içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfunu arayan başka kimseler, ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun için Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Hayırlı işlere mal sarf edin. Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağış dileyin. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Peygamber! Kalk artık uyar. Sadece Rabbini yücel. Elbiseni temizle, pislikten sakın, yaptığını çok görerek başa kalkma. Rabbin için sabret. O sura üflendiği zaman işte o gün pek zorlu bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak. Hem ona bol servet verdim, hem göz önünde oğullar verdim hem ona büyük imkanlar sağladım. Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım. Hayır. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti, kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti sonra baktı sonra kaşını çattı surat astı sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı bu dedi başka değil öğretile gelen bir sihirdir bu sadece bir insan sözüdür ben onu sekara cehenneme sokacağım Bilir misin sen nedir o sekar? Ne geriye bir şey kor ne bırakır. Durmadan derileri kavurur. Üzerinde 19 melek vardır. Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kafirler için bir imtihan kıldık ki kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler. İman edenlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler de Allah bu misalle ne demek istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir. Bu İnsanlar için uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, and olsun aya, Döndüğü an o geceye, Ve açtığı sıra o sabaha, Kuşkusuz o sekar, Büyük belalardan biridir. Uyarmak için insanları, içinizden ileri gitmek, Veya geri kalmak isteyen kimseleri, her nefis kendi kazancına bağlıdır. Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç. Onlar cennettedirler. Sorup dururlar suçluların durumunu. Nedir sizi sekara sokan diye? Suçlular der ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik. Geza gününü yalanlardık. Nihayet bize ölüm gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Şimdi o Kur'an'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var? Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri, arslandan kaçmaktalar. Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Yok yok, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır hayır o Kur'an Kuşkusuz bir öğüttür Dileyen onu düşünür Bununla beraber Allah dilemedikçe Onlar öğüt alamazlar Koyacak da odur Bağışlayacak da Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hayır Yemin ederim o kıyamet gününe Yine hayır yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse insan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor evet bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter fakat insan günahı devam ettirmek ister o kıyamet günü ne zaman diye sorar ne zaman ki o göz şimşek çakar ay tutulur Güneş ve ay toplanır. İşte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır hayır yok bir siper. O gün varılıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Doğrusu insan kendi hepsini görür. Bir takım özürler ortaya atsa da onu hemen okumak için dilini depretme. Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz peşin olanı dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar. Yüzler var ki o gün asıktır, anlar ki kendisine bel kıran, bel kemiklerini kıran belalı bir iş yapılır. Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denilir. Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar. Bacak bacağı dolaşır, İşte o gün sevk ancak Rabbinedir. Fakat o ne sadaka verdi, ne namaz kıldı. Fakat yalanladı ve döndü. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. Gerektir o bela sana gerek. Evet, gerektir o bela sana gerek. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? O dökülen erlik suyundan bir damla sperm değil miydi? Sonra bir alaka... Embriyon oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi. Ondan da iki cinsi erkek ve dişi yiva etti. Peki bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan üzerine dehirden öyle bir müddet geldi ki o zaman o, Anılmaya değer bir şey değildi. Doğrusu biz insanı imtihan etmek için karışık bir mütfeden Erkek ve kadın menilerinden yarattık da onu işitici görücü yaptık. Kuşkusuz biz ona yol gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Çünkü biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. Kuşkusuz iyiler de karışımı kafur olan dolgun bir kadehten içerler. Bir kaynak ki ondan Allah'ın kulları içerler. Güzel yollar açarak akıtırlar onu. O kullar adaklarını yerine getirirler ve fenalığı salgın olan bir günden korkarlar. Düşküne, yetime, ve esire seve seve yemek yedirirler. Size sırf Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz, sert ve belalı bir günde, Rabbimizden korkarız derler. Allah da onları, o günün fenalığından korur. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabırlarına karşılık, Onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir. Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır. Orada ne yakıcı güneş görürler, ne de şiddetli soğuk. Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur. Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır. Gümüşten öyle kadehler ki, onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır. Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefildir. Bu orada bir pınardır ki, adına selsebil derler. Etraflarında ölümsüz hizmetçiler dolaşır. Onları görünce, saçılmış inciler sanırsın. Orada nereye baksan bir nimet ve Pek büyük bir mülk görürsün. Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Onlara şöyle denir, İşte bu sizin bir mükafatınızdı. Gayretiniz karşılığını bulmuştur. Kur'an'ı sana kısım kısım biz indirdik, biz... O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkara Yahuttan köre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir bölümünde de ona sevde et. Akşam ve yatsın namazlarını kıl. Hem de onu uzun bir gece tesbih et. Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar. Ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar. Onları biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz vakitte kılıklarını değiştiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine sokar, zalimlere ise acıklı bir azap hazırlamıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, büküp devirenlere, yaydıkça yayanlara, seçip ayıranlara, bir öğüt bırakanlara, Gerek özür için olsun, gerek uyarı için. Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır. Hani o yıldızlar selindiği zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar savrulduğu zaman, elçiler tayin edilen vakitlerine erdirildikleri zaman. Bunlar hangi güne ertelendiler? Hüküm gününe, bildin mi nedir o hüküm günü? O gün yalanlayanların vay haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra geridekileri de onlara katarız. Biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. Biz sizi adi bir sudan yaratmadık mı? Onu sağlam bir yerde oturttuk belli bir süreye kadar. Demek ki biçimlendirmişiz. Ne güzel biçimlendireniz biz. O gün yalanlayanların vay haline. Yeryüzünü bir tokat toplama yeri yapmadık mı? Gerek diriler, gerekse ölüler için. Orada yüksek yüksek dağlar oturtup da size bir tatlı su sunmadık mı? O gün yalanlayanların vay haline. Kıyameti yalanlayanlara şöyle denir. Haydi gidin o yalanladığınız şeye doğru. Haydi gidin. O üç çatallı gölgeye, cehenneme. O ne gölgelendirir, ne alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı sarı erkek deve sürüleridir. O gün yalandı vay haline. Bugün konuşamayacakları gündür. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline. Bu işte o hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık. Bir hileniz varsa beni atlatın. O gün yalanlayanların vay haline. Kuşkusuz takva sahipleri gölgeler altında ve pınar başlarındadır. Canlarının çektiğinden türlü meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denir. İşte biz güzel amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline yiyin zevklenin biraz çünkü siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline onlara rükû edin denildiği zaman etmezler. Vay haline o gün yalanlayanların Artık bundan Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?